Merkül müyat gelmiş, ruhunu kabz edeceğim demiş. İbrahim aleyhisselama, halil oldun mu? Halil, halil dost demek. Bütün müminler Allah'ın dostudur. Velidir yani, veli ilk kısımdır. Bir veli amme, bir veli hasse vardır. Bilayette hassa olanlar, evliya Allah onları kerametler zahir olur. Kendi keramet ilmi kerametler, irfani kerametler, vücudu kerametler diler. Diğer müminler Allah'ın dostlarıdır ama günahkâr olsa da olsalar yine Allah'ın dostudur. Aman kaybetme imanını. ''Aman kaybetme imanını.'' Hz. Halil dedi ki, Hz. Melekül Mevte, ''Niçin geldin?'' ''Kabza geldin yani bir Allah, ya Halilullah, Allah'ın dostu.'' ''Hiç'' dedi, ''Dost, dostun ruhunu kabzeder mi?'' dedi. Hakda Teala kimsini ''Ya İbrahim, dost, dosta gelmekten kaçınır mı?'' dedi. ''Buyur'' dedi, Melekül Mevte teslim oldu, İbrahim Aleyhisselam. Zevkin alamadınız galiba konuştuğum sözü.